Şeytan Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin Raditu billahi rabba ve bil islami dina Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, ve sellem rasule ve nebiye Çok değerli kardeşlerim Kıymetli misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Yine bizleri hem dünya hem de ukba saadetimizi düzenlemek için gönderilen Kur'an'dan istifade edebilmek gayesiyle bir araya toplayan, Alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hamd ederek başlamak istiyorum cümlelerimi. Rabbimiz söylediklerimizle amil, dinlediklerimizle amil olmayı nasip, o muesser kılsın dostlar. Kıymetli Hazirun bildiğiniz üzere Bakara Suresinin 206. ayeti kerimesini geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Ve bugün inşallah 200 aslında 207'yi geçen hafta arzu etmiştik konuşmayı ama hem yarı kalmasın diye bu haftaya sarkıttık. Hatırlıyorsanız 206. ayeti kerimeyi şöyle nihayetlendirmiştik. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle o kimselere Allah'tan korkun dendiğinde onları kibir ve gurur kaplar. Ayet bu manada idi. Hatırlıyorsanız Allah Azze ve Celle bir şahsın üzerinden seslenmişti bize. O kimseler ki aslında sözü sizi kandırır ama icraatı ise aslında tamamen nesli, harsı, toplumu ifsad edici niteliktedir. Bu kimseler böyle yaptığında siz onun karşısına çıkar, Allah'tan kork ey kimse dediğinde de onu bir gurur, bir kibir alır dedi Allah. Biz de bu ayetin üzerinden aslında muttakice bir duruşun, bir kimsenin Müslüman kardeşini Allah'tan kork ey Müslüman dendiğinde nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini Harun Reşid'i örneklendirerek, misafir ederek anlamaya çalışmıştık geçtiğimiz hafta. Hatta emir-el müminin Hazreti Ömer radıyallahu anhı yine misafir etmiştik. Konumuza zenginlik katmıştı. Allah'tan kork dendiğinde nasıl bir tavır alınacağını geçtiğimiz hafta ziyadesiyle üzerinde durarak konuştuk dostlar. Bu hafta inşallah ve rahmen Bakara suresinin 207. ayeti kerimesini konuşacağız ki az önce bir hocamla dersten önce mülakat ederken ona da ifade ettim. Bence birazdan paylaşacağım ayeti kerime Bakara 207 Bakara suresinin beynini teşkil eden ayetlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Çünkü yine çünkü ile devam ediyorum kulluğun da beynini teşkil ettiğine inanıyorum. Birazdan inşallah ha, bu ayetten mi bahsetti hoca diyeceksiniz. İnşallah hemen sözü fazla uzatmadan yüksek müsaadelerinizle Bakara suresi 207'yi ben tilavet edeyim manasını verelim Ondan sonra da inşallah konuşmaya başlayalım dostlar. Aslalübillah şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ Maal'in ise şöyle diyor Allah İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasına almak için kendini ve her şeyini feda eder. Allah da kullarına şüphesiz şefkatli ve merhametlidir. Şimdi ayet bu dostlar. Ne diyor Allah azze ve celle ayetinde? Ve minen nasi men yashri <Sessizlik> nefsahu ibtigaa amrdatillah. Ben dedim ya Bakara suresinin beynini teşkil eden ayeti celilelerden bir tanesi. Hatta niye dedim kulluğun merkezinde oturduğu için. Niye öyle dedim biliyor musunuz dostlar? Çünkü mesele Allah'ın rızasını kazanmaktan ibaret değil mi kulluk? Kulluk dendiğinde hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz hafta bir maraton koşusundan bahsetmiştim. En nihayetinde finish'e yani sona varmak esas bizim gayemizdi. Onun adına biz Allah'ın rızası dedik. Rızayı ilahi dedik. Bir kimsenin hayatta varoluş gayesi bunu ispat etmektir sallallahu aleyhi ve <gülüyor> sellem vel hayata liyebluvakum eyyukum ahsanu amela dedik geçen hafta yani sizin hanginizin daha hayırlı işler yapacağını yani benim rızamı kazanıp kazanmama konusunda ne yaptığınızı tespit etmek için yarattım diyor Allah ölümü ve hayatı dolayısıyla mesele Allah'ın rızasını kazanmaksa eğer Allah azza ve celle diyor ki insanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak uğrunda her şeysini feda etmiştir. Feda eder diyor Allah. Malını, canını, her şeyini, benliğini. Eğer ki Allah'ın rızası neyi kazanmaktan geçiyorsa onu feda eder diyor Allah. Birazdan konuşacağız dostlar. Eğer ki Allah'ın rızasını kazanmak kolunu bir yerlerde korumayı orada bırakıp gelmeyi gerektiriyorsa öyle yapacak bir müslüman. Eğer ki ayak tırnaklarını bir yerlerde bırakıp gelmeyi gerektiriyorsa Allah azza ve celle'nin rızasını kazanmak öyle yapar diyor Allah bir müslüman. Bu ayet onu anlatıyor Allah. Ve minennasi men yashri nefsahu ibtigaa amradatillah. Subhanallah. Her şeysini feda eder diyor Allah. Ve Allah azze ve celle bu ayeti birisi için indirdi aslında. Birkaç görüş olmakla birlikte müfessırların kahir ekseriyetine göre bu ayet Suheyb Sinan Ar rumi radıyallahu anh için inmiştir. Subhanallah o bahtiyarı düşünebiliyor musunuz dostlar? Allah Azze ve Cebrail'i gönderdi Resulullah'a. De ki ona dedi, onun ticaretinden Allah memdundur. İhtişamı düşünebiliyor musunuz? Sen gel, böyle bir iş yap. Allah senin yapmış olduğun işi 1300 sene sonra okuyacak, okunacak ayetlerin arasına koysun. Ne yaptı Suheyb? Hepiniz biliyorsunuz. Hatırlıyorum Bakara suresine başladığımızda ilk derslerde kısa da olsa temas etmiştim. Çok kısa. Üzerinde de çok durmayacağım inşallah. Hemen geçeceğim. Suhayb Ar-Rumi radıyallahu an. Bir düşünün dostlar ya. Zengin olmak için, hayatta kalabilmek için, dünyalık menfaatler için değil vallahi. Ortaya öyle bir tavır koydu ki sadece Allah'ın rızasına nail olabilmek için, sadece Allah Azza ve Celle'nin hicret emrini yerine getirebilmek için, İslam'ın tatbik edildiği Medine'ye kavuşabilmek için her şeyini sattı Suheyb-el-Rumi. Karşılığında sadece Allah'ın rızasını istedi. Daha o Medine'ye varmamıştı ki Allah azza ve Celle Cebrail'i gönderdi Resulullah'a. Ne dedi? Rabi bey ya bey ya hal bey'u ya Eba Yahya, Rabi hal bey'u ya Eba Yahya. Rabi ya ne demek? Senin ticaretin karlı oldu ya Eba Yahya. Kim haber verdi sana bunu? Ee, Suheyb el-Rumi'ye daha ondan önce kimse gelmedi ki Medine'ye. Suheyb el-Rumi'nin yaptığı işe Allah Cebrail'i gönderdi. Niye? Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için varlığını, benliğini, değerini, her şeysini verdi. Bıraktı geldi Mekke'deki eşkıyalara. Bu ayet bunun için indi dostlar. Biz de inşallah azıtlanacağız ya. Her ayetten bir öğreti çıkartıyoruz kendimize. Bu ayetin öğretisi şu. Dostlar var olan bir enerjiniz var ya Allah Azza ve Celle'nin dini için sarf edecekseniz bu sadece ve sadece rızayı ilahi için olsun. Eğer ki ne bileyim uykunuzdan fedakarlık edeceksiniz ya Allah'ın dinine hizmet etmek için bu Allah'ın rızası için olsun. Allah'ın rızası için olsun ki bu ayet size de muhatap olsun. Bu ayet bugün size iniyor muhçasına okuyun. Öyle bir iş yapın ki Allah sizden razı olsun. Subhanallah. Enerjinizden mi tasarruf ettiniz? Allah'ın rızası için tasarruf edin. Ne bileyim kolunuzu mu acıttınız? Bir yerlerinizi mi incittiniz? Bu Allah'ın rızası için olsun. Bu ayetin bize öğretisi bu. Sadece rızayı ilahi için. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın memnuniyeti için başka bir şey için değil. Birilerinden aferini almak için değil. Birilerinden tebrik mesajları almak için değil. Eğer ki bir şeyler feda edilecekse bu sadece Allah için olmalıdır. Bu ayet bunu öğretiyor. Bir düşünün ya sadece Allah'ın rızası için her şeyini bırakmış gelmiş. Bana müsaade edin de ben Allah'ın emrini yerine getireyim diye taşın bir ayet. Ve minen nâzi men yeşri nefsehü b'tiğâ emredatillâh. Şimdi ben size bir misafir alacağım. Daha önce kısmen bu sahabenin bu hikayesine, bu rivayetine ben değinmiştim ama bugün farklı bir varyanttan ele alacağız konu. Mesela Allah'ın rızasıyla böyle olmalı. E mesela Allah'ı memnun etmekse böyle bir hassasiyette olmalı. Riyâ ve tesmi'i dediğimiz duyurma hastalığından uzak. Hakikaten sen uykundan fedakarlık mı ettin? Allah'ın dini yeryüzüne hakim olsun diye sıcak yatağından mı çıktın Allah için? Bırak bunu Allah bilsin. Sadece Allah için yap ki bu ayeti okuduğunda Allah seninle konuşsun. Suheybe inercesine sana da insin bu ayet. Öyleleri var ki her şeylerini Allah için verdiler diye bu ayetin muhatabı olasın. Kim? Ebu Burda radıyallahu anh'ın bir rivayetini anlatacağım size inşallah. Esas olay kahramanı Ebu Musa el-Eş'ari. Daha önce kısmen değindim. Ama farklı bir varyant. Çok farklı. Sıradan bir hikaye kitabından falan alıntı değil. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Buhari'nin magazi ve musliminde cihat babından takriz etmiş olduğu sahih bir hadistir. Sahih bir rivayettir. Ebu Burda radıyallahu an O anlatıyor. Neyi anlatıyor? Kimi anlatıyor? Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anha anlatıyor. Bir şey Allah için yapılıyor. Ve ya bunu da anlattığından ötürü pişmanlık duyan bir sahabeyi anlatacak. Subhanallah. Diyor ki Ebu burada Ebu Musa Aleyhisar'ı biz diyor ashab topluluğuyla otururken bir gün geldi. Dedi ki size Resul Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte çıkmış olduğumuz bir seferi ve onunla seferdeyken çektiğimiz zorluğu anlatayım mı? Ebu burada diyor ki biz de anlat dedik. O anlatmaya başladı zâtul rika duydunuz değil mi dostlar subhanallah buhari ve muslim zâtul rika'yı anlatıyor bundan sonrasını Ebu Musa Aleş'ari'nin dilinden anlatayım diyor ki biz Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'la birlikte seferdeydik bakınız Allah'ın rızasını anlatacağız ya diyor ki 6 kişiye bir deve düşüyordu Resulü aleyhissalatu vesselam'ın bindiği de oluyordu bizim bindiğimiz de oluyordu 6 kişiye 1 deve fazlası yok diyor ki biz o kadar yürüdük ki o cihat meydanında o kadar yıprandık ki Ebu Musa'yı aynen böyle ifade ediyor diyor ki ayağımızdaki tırnaklar yerinden söküldü diyor ki cihat devam ediyor sefer devam ediyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bize halen yürümeye emrediyor Oturup dinlelim ya Resulallah diyenimiz olmadı vallahi. Üzerimizdeki gömlekleri çıkardık. Ayaklarımıza çaput olarak sardık. Ve biz o savaşa devam ettik. Sonrasında da adını zâtur rika koyduk. Bes parçası demektir zâtur rika. Tasavvur edin dostlar. Bir ayağın tırnakları ancak ne zaman sökülür? Yandığı zaman sökülür. Düşmüş, ayağı artık yanmış, kavrulmuş sıcaktan. Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki bizim yürüyecek takatımız kalmadı. Gömleğimizi ayağımıza sardık. Allah'ın Resulü'nün emri gereği sefere devam ettik. Geri kalanımız olmadı. Şimdi ayetle ilintiliyorum. Allah'ın rızası ya. Sadece Allah için çıktı Ebu Musa el-Eş'ari. Ebu Burda radıyallahu an diyor ki Ebu Musa el-İşari bunu anlattı. Sonrasında ise diyor hani bir insan yüzü kızarır ya, mahcup olur, kafasını eğdi diyor konuşmadı bir daha. Kıp kırmızı oldu diyor Buhari'de. Mahcubiyet içerisinde sonra kafasını kaldırdı kendisiyle konuşmaya başladı diyor Ebu Burda. Musa Ebu Musa diyor ki vallahi olmadı Allah'ın rızası için yaptığın bir işi anlattın olmadı hayırını bereketini kaçırdın Ebu Musa Allah'ın rızası için ayağından sökülen tırnakları heba ettin Ebu Musa Ebu burada aynen böyle diyor diyor ki olmadı bu iş olmadı Abu Musa Allah'a Allah'ın rızası için ayağının tırnağını feda etmiş Ebu Musa Neşari. Sadece Allah'ın rızası için yapmış. Bunu anlattığından ötürü Allah'ın rızasından ecir, hasanat kaçıracağı endişesini anlatabiliyor muyum dostlar? Allahu Akbar. Tırnağını Allah için feda etmiş. Var mı ötesi ya? Yine bunun farklı bir varyantı kahramanlardan bir tanesi Hazreti Ömer radıyallahu an. Ama esas olayın faili kim bilinmiyor. Abu Yusuf hocasından tahric ediyor bunu. Abu Hanife'den rivayetle diyor ki Hazreti Ömer'den için o bir gün yoldan geçerken bir topluluğun yemek yediğini görmüş İhlası anlatacağız bir şey feda ediliyorsa bu sadece Allah içindir ya onu anlatacağız dikkatlerinizi celbediyorum diyor ki Ömer radıyallahu an oradan geçerken bir topluluğun yemek yediğini görmüş birisinin de sol elle yemek yediği dikkatini çekmiş ona nasihat var demiş ki kardeşim sağ elinle yesen daha iyi olur demiş Hazreti Ömer aynen böyle kardeşim sağ elinle ye o da cevaben aynen şu diyor ki o şu anda meşgul diyor ki, tamam Ömer radıyallahu an üzerinde pek durmuyor o şu anda meşgul aradan gidip geldikçe yine dikkatini çekiyor o meşgul elinin yine çalışmadığını görünce Aynen yeniliyor. Diyor ki kardeşim şu sol eliyle yiyen sağ elinle yediyor. Diyor ki o şu anda meşgul. Üçüncü defa aynısı tekerrür ediyor. Diyor ki kardeşim sol elinle yeme sağ elinle ye deyince hatta bu sefer biraz gadaplanınca bu sözün muhatabı olan kimse aynen şöyle söylüyor. Diyor ki ya Ömer. Söylediğim anlamadın sağ elim meşgul deyince Ömer radıyallahu anh kadaplanıyor. diyor ki dikkatimi çekti sağ elin neyle meşgul ola ki hiç boşalmıyor hiç boşa çıkmıyor senin sağ elin deyince diyor ki ben onu mutede bıraktım Ömer mutede o mutede şu anda meşgul ve minen men yeşri nefse huptiga emerdatillâh Söylesene mübarek ya. De ki ben muhtede bıraktım de. Yok o kolum şu anda meşgul. Nerede? Mute bırakmış gelmiş. Allah akbar. Eğer ki Allah Azza ve celle'yi razı etmekse mesele işte böyle olmalı dostlar. Allah bizlere bu anlayış nasip etsin oğlum inşallah. O ayet-i kerimede inşallah daha fazla ziyadesiyle de durmaya gerek yok diye düşünüyorum. Hemen 208. ayet-i kerimemden devam edelim kıymetli kardeşler. Bu ayet-i kerime inşallah şöyle. esmaul Billah Ya <gülüyor> eyyuhellezine amanu duhlu fi's-silmi kaffe ve la tattabi'u hutuwati'ş-şeytan innehu lekum aduvun Ey iman edenler diyor Allah azze ve celle, silme topluca giriniz. Yani Allah azze ve celle iman edenlere hitaben diyor ki ey iman edenler silim konuşacağız birazdan manasını ben şimdiden doğru manayı vereyim inşallah İslam'ın emirlerine ve İslam'a kâmil manada giriniz. Yani İslam'a girişiniz eksiğiyle olmasın Kamilen olsun diyor. Devamı çok ilginç. وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarını takip etmeyesiniz lekum mubin. çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır diyor Allah konuşacağız silme mana vermişler muasır alimlerin meallerine bakın özellikle bir diyalog konseptinden etkilenmiş meallere bakınız buradaki silmi barış diye manalandırırlar anlam verirler yani barış olana topluca giriniz ki işte bir ortak payda bulalım anlamında. Halbuki e, mufassırların kahir göre selef alimlerin silime yüklemiş oldukları mana bu ayetteki manayı kastederek söylüyorum. O da İslam'ın emirlerine ve nehilerine İslam'ın kendisine kamil manada duhul edin. Giriniz diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi burada hani eğer ki sadece barış kelimesini alırsak, kelime manası itibariyle barış anlamını alırsak buraya uygun düşmez. Allah Azza ve Celle iman edenlere hitaben diyor ki ey iman edenler. Vallahi çok ilginç. Biz geçtiğimiz hafta hatırlıyor musunuz? Ya kulye eyyuhel kefirun dedik. Burada da Allah Azza ve Celle bize hitap ediyor. İman dairesinde olanlara sesleniyor. Diyor ki ey iman edenler size sesleniyorum. Udhulu giriniz neye? İslam'a kamil manada. Top yekun girişiniz bu şekilde olsun diyor Allah. Yani İslam'dan taviz vermeden giriş yapın diyor Allah azze ve celle. Şimdi dinin hepsine hayatımızda yer vermeyi kastediyor bu ayet-i kerime. Eğer ki e, eğer ki bu ayete bir mana yükleyeceksek, bir anlam kazandıracaksak, şu akıllarımızdan çıkmasın. Bakara 208'i okuduğunuz zaman şu, hiçbir zaman aklımızın ucundan kaybolmasın. Bu ayetin azı şu, tavizkar bir zihniyette olmayın diyor Allah. Niye? Bu ayetin nuzul sebebi Abdullah İbni Selam'dır. Müslüman olmuştur. Bir gün Aleyhi ve Vesselam'a gelmiştir. Nüzul sebebini anlatacağım diyeceksiniz ki ha, bu ayet demek ki bunu kastediyormuş. Bakınız dostlar Abdullah ibn Selam Müslüman olduktan sonra Allah'ın Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a geliyor. Diyor ki ya Resulallah diyor ki arada hatta bir rivayette İbni Kesir'dir diyor ki bir rivayette e, nafile ibadetlerimizde diyor eski kitaplardan okusak olur mu? Onları da gündeme getirsek onlarla da haşır neşir olsak olur mu der demez. Allah Azza ve celle bu ayeti inzal buyuruyor Resulullah'a aleyhissalatu vesselama. Diyor ki ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler o dediğiniz gibi değil mesela. mesele. Udkulu fissilmikaffe giriniz neye İslam'a kamil manada. Allah azza ve celle'nin razı ve memnun olacağı bir şekilde dini ikame ediniz diyor Allah. A. Türkçesi bu. Tavizkar bir zihniyetten Allah memnun değil. Ayetin açıklaması bu. Abdullah ibn Selam Müslüman mı Müslüman? Hatta kendi ifadesidir. Namazımızda koşarken, bir şeyler okurken diyor. Yani İslam'dan çıkmış değil ki. İslam'da iken diğer dinlerden bir şeyler istiyor. İslam'da iken dinden bir şeyler vazgeçmeyi istiyor Allah bu ayeti indiriyor. Bu ayetin azı şu. Tavizkar zihniyetten Allah memnun değil. Razı değil. Allah'ın hükümlerine şer'i hükümlere kamil manada uyacağız. Tatbik edeceğiz İslam'ı. Bu ayetin azı bu. Tavizci zihniyet olmayın diyor Allah bu ayet-i Bugün maalesef bunun sıkıntısını yaşıyor muyuz? Vallahi yaşıyoruz. Hocam benim niyetim halis. Cık. Değerli bir, geçerli bir akçe değil. Ben size şunu söyleyeyim dostlar. Bu ayeti benim bu şekilde gündeme getirmemin temelinde ne yatıyor söyleyeyim. Hemen paylaşayım inşallah. İlk önce tavizin tarifini yapalım mı? Tavizin tarifine biliyor musunuz dostlar? Karşı tarafın lehine olacak şekilde bize ait olan değerlerden vazgeçmek. Taviz bu. Karşı tarafın lehine olacak şekilde bana ait olan değerden vazgeçmek. Eğer sen sana ait olan bir değerden vazgeçerek karşı taraf avantajlı oluyorsa Allah bundan razı değil. Bunun adı tavizdir. Nasıl mı? Bu yoruma nereden geldim? Ayette diyor ki وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ Size bugünün sevlevhasını söyleyeyim. Bugünün en güçlü öğretisini söyleyeyim. Abdullah kardeşinizden gelsin inşallah. Eğer ki Allah'ın rızasını bir kimse kaybettiyse muhakkak bir şey kazanmıştır. Tekrar söylüyorum. Eğer ki bir kimse Allah'ın rızasını kaybettiyse bir şeyi mutlaka kazanmıştır. O da şeytanın rızası eğer ki kamil manada Allah'ın razı ve memnun olacağı bir şekilde dini ikame etmezsek dini yaşamazsak biz şeytanın adımlarını takip etmiş oluruz şeytanın adımlarını takip eden bir kimse düşmanı sevindirmiştir yani şeytanı sevindirmiştir doğru mu kardeşler taviz bu Demek ki Allah'ın razı olduğu dinden taviz vermek sadece bir kişiyi sevindirecektir o da şeytanı. Şeytanın avanelerini sevindirecektir. Allah Azza ve Celle'yi üzecek, kadatlandıracak ama düşmanları sevindirecektir. Onun için bu ayetin öğretisi tavizkar bir Müslüman olmayın diyor Allah. Size öğrettiğim gibi razı olacağım şekilde dini ikame edin diyor Allah Azza ve Celle ama ben daha acısını söyleyeyim bize tavizkar olmayı öğrettiler dostlar başımızdakiler hocalar idareciler bizi yönetenler söz sahibi insanlar bize tavizkar bir müslüman olmayı öğrettiler nasıl mı vallahi hiç sözü uzatmayayım canlı dinlediğim hemen bir anekdotu anlatayım size bakın tekrar söylüyorum bize tavizkar olmayı öğrettiler Fissil mi kefe? toptan Allah'ın razı olacağı kamil manada İslam'ı yaşamayı değil de İslam'ı yuvarlak ve bizim hayatımıza endeksli bir şekilde yaşamayı öğrettiler bana birazdan hak vereceksiniz daha geçtiğimiz Ramazan İftara yakın bir vakitte Televizyonda bir program seyrediyorum Bir tane bayan Canlı programda kalktı soru sordu Hocaya Hocam dedi Ben dedi iş yerinde Namazlarımı kılamıyorum Namazlarımı kılamıyorum Dedi ki ne yapmam lazım Akşam hepsinin Toptan kılsam olur mu hiç bize sormazlar ki böyle soruyu falan. Hoca sordular, hocanın cevabı aynen şöyle diyor ki: "Sen bütün gayretini gösterdin de kılamıyorsan akşam diyor toptan hallet." Kim öğretti obacımıza tavizkar Müslüman olmayı? Allah'a yemin ederim ki o hoca öğretti. İslam'ı yuvarlaya yuvarlaya bir şeye benzettik ya Allah bak. Teşbihte hata olmaz bunun ardına sığınıyorum. Merkezde olması gereken İslam ona tabi olması gereken bizlerken kamil manada İslam'ı yaşamamız gerekirken hayatın merkezinde biz duruyoruz. Bize nasıl uygun geliyorsa İslam'ı böyle yaşamaya çalışıyoruz. Yine bir telefon bağlantısında hocaya telefon açıldı. Aynen şu hocam dedi ben Allah Azze ve Celle'ye böyle diyorum. Ben diyor bir inancım var da diyor ben Müslüman değilim. Vallahi acupla karşılayacaksınız dikkat edin. Diyor ki ama Ramazan'da diyor Müslümanlarla birlikte oruç tutuyorum bana ne var? Cevabı söyleyeyim mi? Diyor ki samimiyetinizi tebrik ediyorum hanımefendi. Allah sizin orucunuzu kabul edecektir. Ziyadesiyle de sevap yazacaktır. Allahu Akbar. Açın bakın. Abdullah Hoca doğru mu söyledi? Vallahi böyle Ya Allah'a inanmıyorum diyor ya Müslüman değil Senin Resulünü inkar ediyor Senin dinini Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği Risaleti tebliğ eden peygambere Hayatında yer vermiyor Sen onu takdir ve tebrik ediyorsun Diyorsun ki Allah senin Orucunu kabul edecektir Sevap verecektir Bunun mükafatı cennettir diyorsun Allah'tan kork Subhanallah. Bize tavizkar Müslüman olmayı öğretenler ta bunların kendileridir. Ondan sonra biraz böyle şer'i hükme muafık gösteren hükümleri söylediğin zaman da senin adın sert hoca olur. Radikali softu light'ı yok İslam'da belki Müslümanlığın ama böyle isimlendirilir olduk. Sen çok radikalsın hocam ya. Hayır. Hayır. وَمَنَ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Bana bu lakabu bir ismi veren Allah'tır. Ben softuyla, laytıyla, radikalıyla değil adam gibi Müslüman olmaya çalışıyorum. Çünkü Allah benden böyle olmamı istiyor. Doğru mu? Eyvallah kardeş. Ama yok. Biz ne hikmetse böyle... Tavizkar Müslüman olmayı tembih eden ve telkin eden hocaları daha çok seviyoruz. Udhulu fissilmikâf ediyor Allah. Namaz Allah'ın emri ise toptan kılamazsın. Senin merkezinde namaz onun etrafında işin olmalıdır. Bir hocaya alime allameye yakışan cevap budur. Çünkü Allah'ın Resulü Abdullah İbni Selam'a bu ayeti okudu. Birazdan Sakif kabilesini anlatacağım. Resulü Aleyhisselatü Vesselam taviz vermedi. Tavizkar bir Müslüman yetiştirmedi Resulullah. Tavizkar bir Müslümanı bünyesinde istemedi Resulullah. Aleyhisselatü Vesselam. Ama biz nedense bugün hep böyle olsun istiyoruz neredeyse 100 tane hocayı dolaşıyor ta kendisine uygun fetvayı bulana kadar. Doğru mu? Şimdi Allah azza ve celle diyor ya ayeti kerimede "Efe tu'minu bi ba'dil bi Siz kitabın bazılarını alır ve bazılarını keyfinize göre inkar mı edersiniz? Bu ayetin muhatabı biziz vallahi. İstediğini al, istemediğini alma. Şimdi sarhoşun bir tanesi gece çok özür dileyerek söylüyor. Meclisimize çok uygun düşmüyor ama içmiş. Tamam mı o melun şeyi içmiş. Sarhoş olmuş. Eve dönüş yolunda da camiye yakın bir inşaat çukuruna düşmüş. Ne olacak ya işte. Düşmüş cami çukuruna. Dedim ya biz tavizkar bir Müslüman olmayı hep istedik. Ve hep böyle hocalar aradık yani. Allah'ın hükümlerini hakiki manada söyleyenleri pek sevmedik. Şimdi çukura düşmüş bağırıyor tabii gecenin bir yarısı. Gece zifiri karanlığı yok mu beni kurtaran Allah için beni birisi kurtarsın vesaire vesaire ama sesini duyan yok tabii. Savan namazına yakın bir vakitte oradan kim geçer? İmam geçer. Camiye giderken bir ses duymuş. Bir taraftan beni kurtarın beni kurtarın diye bir ses geliyor. Gitmiş sesin geldiği yeri dinlemeye varmış. Ana bakmış ki tanıdığı o sarhoş. Tanıyor kendisini. Diyor ki hoca beni Allah için kurtar. Diyor ki ben sana demedim mi içime? Allah azza ve celle bunu haram kılmıştır. Ağzına sürme. Zamanında sana çok demedim mi? Dedin hocam. Peki öyleyse niye dinlemedin? Ya hocam işte oldu bir kere vesaire. Hoca diyor ki sana elimi iki şartla uzatırım. Seni bu düştüğün çukurdan, bu sıkıntıdan iki şartla kurtarırım. Bir, bundan sonra Allah'ın haram dediğini haram sayacaksın. İçkiyi ağzına sürmeyeceksin. Allah nasıl emrettiyse öyle yaşayacaksın. İki, Allah'ın emrini harfiyen uygulayacaksın. Önce de namazla başlayacaksın saflarınızı sık ve düzgün tutunuz diye arkama döndüğümde seni cemaatte saf tutar göreceğim tamam mı bu şartlarda çıkarırım seni deyince bizim sarhoş bir 2-3 saniye düşünmüş avazı çıktığı kadar bağırmış başka yardım edecek yok mu demiş <gülüyor> yok mu başka birisi orada demiş hoca işine gelmemiş tabi e, hoca senden taviz vermeni istemiyor tavizkar bir müslüman olmanı istemiyor Diyor ki böyle böyle yaparsan seni çıkartırım. İçeride o halde bile bizim hocadan memnun değil. Şimdi bizim durum bu dostlar. Az önce anlattığım da aynı şekilde. Biz bize tavizkar Müslüman olmayı telkin edenlere daha çok muhabbet besliyoruz. Ama ayet öyle demiyor. Ya eyühellezine amenu udkhulu fi's-silmi kaffa ve la tattabi'u hutuwatiş Ayetin ikinci kısmı Vallahi daha şiddetli Eğer ki sen Allah'ın rızasından Taviz verdiysen Memnun olan şeytandır Subhanallah Ayetin ağırlığına dikkatlerinizi Celb ediyorum dostlar Eğer ki sen Allah azza ve Celle'nin Hükümlerinden bir tanesinden Fire verdiysen bilesin ki Şeytan bayram yapıyor Bir Müslümana desen ki Ya sen şeytanı sevindirmek ister misin? Der ki haşa İşim olmaz. Ama fire verdiysen şeytan bayram ediyor. Oturmuş orada bağdaş kurmuş seviniyor senin bu haline. İnnehu lekum adubun mubin. O sizin apaçık düşmanınızdır diyor Allah. Bu ayetin diğer bir azığını söylüyorum. Mustafa. Hükümler arasında ayırdıma gitmeyin diyor Allah. Öyle ya. Namazdan taviz vermiyor ama faiz onun için çok da önemli değil. Çünkü kafah kelimesinin altını ısrarla çiziyorum. Kamil manada İslam'ı yaşayacaksınız diyor Allah. Azıcık oradan azıcık oradan değil. Hatırlıyor musunuz? Ebu Bakr radıyallahu anh'a anlatmıştık bu mikrofonlar aracılığıyla. Namazla zekatın ayrı, arasına ayıran Ebu Bekir radıyallahu an savaş açmıştı. Subhanallah. Dişi kurtların Resul'ün zevcelerini yediğini görsem zekatı alıp gelmeden bu attan inmem dedi Ebu Bakır. Allah'u akbar. Onun için kamilen İslam'ı yaşayacağız. Bugün Müslüman toplum olarak maalesef istatistik rakamlarını daha önce verdik. Faiz yiyen bir topluma dönüştük. Doğru mu kardeşler? Bir dönem araştırmıştım. İsterseniz çok basit alın elinize kağıdı kalemi. Şuraya çıkın. Deyin ki kardeşim size özür dileyerek söylüyorum. Size bir domuz çiftliğini hibe ediyoruz. Artık sizindir. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz diye bir soru yönetseniz. Kaç kişiden olumlu cevap alırsınız? Allah için söyleyin. Açığı kapalısı. muhafazakarın mütedeyyini fark etmez. Alacağınız cevap nedir? Hiç domuz eti yeğenini gördünüz mü? Müslümanlar arasında çok nadir içki, arasındaki fark ne? Allah aşkına siz söyleyin. O da Allah'ın emri, o da Allah'ın emri. O domuz çiftliğinden aman benden uzak kalsın diyenin faiz yediğini kolaylıkla görebilirsin. İşte bu ayeti anlamamış. Udhulu silmi kaffa. Allah'ın memnun olduğu ve olacağı bir şekilde dini yaşayın. Ve la tettabii o şeytan. Ayet açık. Vallahi ayet açık. İnşallah bu öğreti Allah bizlere nasip etsin. Anlamayı nasip etsin inşallah. Ama ben inşallah iki örnekle sohbetimi yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Bakınız dostlar. Bunlardan bir tanesi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın kendileriyle diyaloğa girdiği ve taviz vermediğini anlatan bir rivayet. Taif'te ikame eden Sakif kabilesine ait. Tavizkar bir Müslüman İslam'da kabul değildir. Bunu öğretecek Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü Taif'e gittiğinde ilk ziyaretinde taşlandı hatırlıyor musun? Heh. Sonra İslam güçlenince Sakif kabilesi geldi Medine'ye dedi ki biz İslam'a şu anda merak sardık bir anlatın. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sakif kabilesine İslam'ı anlattı. Dediler ki eyvallah. Sonra başladılar sıralamaya. Az önce anlattığım hocaları örnek olarak zihninizde canlandırın. İslam'a girecekler. Kocaman Sakif kabilesi. İslam'a dahil olduğunu düşünün. Subhanallah. Ama tavizkar bir Müslümana geçiş yok. Bunun öğreticisi Aleyhi aleyhissalatü vesselam. Dediler ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz çok gurbete çıkıyoruz. Senin anlattığın iyi hoş da acaba sizin İslamınız biz çok gurbete çıktığımızdan ötürü bize zina konusunda tolerans tanıyabilir mi? Diğer hepsine amenna. Ama çok gurbete çıkıyoruz. Bunda biraz bizi tolere edebilir mi? Hı? Mazur sayabilir mi? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ne dedi? He? Allah Azza ve celle zinayı haram kılmıştır. İslam'a girecekseniz zina hükmüne tabi olup gireceksiniz. Subhanallah duruşu görüyor musunuz? Kameti görüyor musunuz? Kararlılığı görüyor musunuz? Dediler ki peki... Biz dediler... Geçimimizi tefecilikten yapıyoruz. Faiz üzerinden kazanıyoruz paramızı. Peki zinaya evet dedik. Acaba İslam bize faiz konusunda tolerans gösterir mi? Bizi mazur sayabilir mi? Çünkü geçimimiz ondan. Düşünebiliyor musunuz? Hayır dese belki İslam'a girmeyecek. Ama Allah Resulü şunu öğretiyor... İslam'ın kimseye ihtiyacı yok. Varsa bizim İslam'a ihtiyacımız var. Bunu öğretircisine dedi ki Allah'ın Resulü aleyhi Vesselam ve selam ve ahallallahu'l bey'a ve harramen rib'a Allahu akbar ya. Bir daha belki sırtını dönüp gelmeyecek. Küsecek. Amanın namazdan mı soğur ki acaba böyle bir hüküm versem? Dediler ki peki ey Muhammed dediler yine sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki bizim topraklarımız şarap üretiyor. Şarapçılık yapıyoruz. Müsaade eder misiniz bari bununla uğraşalım? Bismillahirrahmanirrahim dedi Resulullah. Aleyhissalatu vesselam innamelhamru velmeysiru ayeti kerimesini okudu. Ritsum min amelis şeytan dedi Resul Aleyhisselatü Vesselam şeytanın işleridir ondan uzak durun dedi bitmedi peki ala dediler en son olarak bizim köy meydanımızda duran bir latımız uzlamız, menatımız var onu ne yapacağız dedi ki Resul Aleyhisselatü Vesselam yıkacaksınız Dedi ki biz onu yıkarsak tüm köy üzerimize hücum eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve tebessüm ederek dedi ki hiç merak etme. O küfrü dedi yerle yeksan edecek Halid'i göndereceğim ben size. Halid İbni Velidi gönderdi Taif'a -e Saqif kabilesinde Lat menatı Uzzatı yerle yeksan etmek için. Allahu Akbar. Dursun demedi Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hükümlerin arasında hiçbirisinde ayırdım etmedi. Allah nasıl istiyorsa kamilen Rasulullah öyle anlattı dini. Arasını ayırmadı. E bu Bekir de ayırmadı. Vallahi ben yine aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey anlatayım ondan sonra bitireyim. Herhangi İslam'ın hükümlerinden bir tanesi, bir diğerinden farklı değildir. Arasına ayıramazsın. Yoksa Bakara 208'e muhalefet etmiş olursun Müslüman. Ya halledine amenu dedi Allah. Sana seslendi Allah. Ey imanen dedi Allah. İslam'ı kamil manada yaşa dedi Allah. Taviz verirsen de memnun ettiğin kimse, Şeytan olacaktır dedi Allah. Düşmanını da sevindirme dedi Allah. Arasını ayırma dedi Subhanahu ve Teala. Bugün biz çok yapıyoruz ya. Subhanallah. Rejim de Allah Azze ve Celle'nin emri. Zina haddi uygulamak da Allah'ın emri. Namaz kılıyoruz ama onlar da hiç ama hiç ilgimizi çekmiyor Subhanallah. Emirse emir. Böyle olduğunu öğretircesine Resul Aleyhissalatü Vesselam'dan bir rivayet anlatacağım. Çok kısa ama çok manidar. Allah bana anlattım hamil amil olmayı nasip etsin. Allah'ın Resulü Aleyhissalatü Vesselam torunları Hasan ve Hüseyin ve kızı Fatıma Tuzzehra radıyallahu anha evde oturuyorlar. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Hasan ve Hüseyin'le oynuyor. Böyle şakalaşıyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onlarla oynarken Hasan ve Hüseyin ikisi de su istiyor. Dikkat edin dostlar oldu mu? İkisi de su istiyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir bardağa kâse artık neyse dostlar suyu katıyor. İlk önce Hasan'a veriyor. O içtikten sonra tekrar dolduruyor bardağı. Hüseyin'e veriyor. Kızı Fatıma tu Zahra'nın dikkatini çekmiş. Diyor ki ey babacığım ikisi de su istedi ama baktım ki Hasan'ı tercih ettin. Bunun acaba bir sebebi var mıdır ey babacığım? Deyince Allah'a Resulü aleyhissalatü vesselam olmaz mı ey kızım Fatıma ben Allah Azze ve Celle'nin emriyle Allah Azze ve Celle'nin bütün talimatlarını harfiyen uygulamakla emronuldum. Nasıl ki namazı ikame etmeyi Allah bana farz kıldıysa adaletle hükmetmeyi de Allah bana farz kılmıştır. Hasan önce su istedi Fatıma. Önce su üsteyen üzerinde hakkı kalmasın diye ona verdim. İkisinin de emrini Allah verdi bana. Allah u akılar. Suya iki tane çocuk. Önce ona vermişsin, sonra vermişsin. Çok mu bir şey değişecek? Allah'ın emri mi ikisi de? Diyor ki bana bunu uygulamak düşer. İlk önce Hasan istedi. Madem öyle adaletle hükmetmeyi emreden Allah'tır. Önce su hakkı onundur dedi ve Sellem. İşte hükümlerin arasını ayırmamaya güzel bir örnek olsa gerek. Allah şeytanın adımlarından bizi uzak tutsun muslar. Kazanan biz olmak için Allah Azze ve Celle'yi sevindirelim olmaz mı? Allah'ın rızasından uzaklaşınca mutlak manada bir şey kazanılacaktır. O da şeytanın rızası. Eğer ki Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak kafeten İslam'ı yaşama gayreti içerisinde olalım. Allah bizler muvaffak olsun. Allah rızasından ayırmasın inşallah. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Subhan rabbika rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun aleyhülmürselin. Velhamdülillahi alemin. Ve selamun aleykum ve